Şimdi, akla şöyle bir soru gelebilir. Niçin iki tane kader levhası var? Değişen ve şartlara bağlanan kader defterine ne gerek var? Bu soruya iki açıdan cevap verilebilir. 1- Allahü Teala kullarını hayırlara teşvik etmek için bu levhayı tanzim etmiştir. Kul, Allah'ın kendi hakkındaki ezeli takdirini ve değişmeyen kader defteri olan levh-i azamdaki yazının ne olduğunu bilmediğinden, kaderin değişen bu levhasını dikkate alarak bereketli bir ömre sahip olmak veya musibetleri def etmek gibi maksatlar için sadaka vermeye, akraba ziyareti yapmaya ve diğer hayırlara koşar ve bu sayede sevap kazanır. İki, allah Allahü Teala bu levhayla kullarını tembellikten kurtarmak ve hikmet dünyasında yaşadıkları için onları sebeplere yapışmaya teşvik etmek istemiştir. Bu sayede, Allah'ın ezeli takdirinin ne olduğunu bilmeyen kul, daha uzun yaşamak için ameliyat olur. Sağlıklı olmak için spor yapar. Rızkı için çalışır. Yani kul şöyle düşünür. Allah, bana vereceği rızkı, çalışmam şartına ya da uzun ömrü, ameliyat olmam şartına bağlamış olabilir. Ben bu yüzden sebeplere yapışarak vazifemi yapmalıyım, rızkım için çalışmalıyım, sağlığım için gerekeni yapmalıyım ve daha sonra neticeyi Allah'tan bekleyerek kısmetime razı olmalıyım. İşte bu düşünceyle kul sebeplere yapışarak tembellikten kurtulur.